Umut, Hakikat ve Akıbet Kerem Çağlar Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Araf Suresi 58. Ayet her bir muahit mü'min, tıpkı ayette belirtildiği üzere güzel, verimli ve bereketli bir belde bir toprak gibidir. Çiftçilerin de hoşuna giden ve sahip olmak için can attıkları güzel, verimli, gevşek ve ekip biçmeye elverişli bir toprak. Bu güzel toprağa ekilen tohum da iyi cinsse tek danesi bile 700 kata varan yüksek verimlilikte bereketli ürünler verir. Oysa kötü ve kıraç bir topraktan tüm çabalamalar, emek ve cefalar sonucunda elde ancak cılız bir ürün kalır. Bilindiği üzere fertler, cemaatler ve milletler, Allah Sübhanehu ve Teâlâ'nın kitabı ve Allah'ın bizler için belirlemiş olduğu mizan ölçüye göre değerlendirilirler. Öyle de değerlendirilmelidirler. Andolsun biz, Peygamberimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Hadid Suresi 25. Ayet Değerlendirmeler ve konumlamalar kendisine göre yapılması gereken ölçüden uzaklaşmaya başladı mı, yeryüzü fesada boğulur. Bugün olduğu gibi. Ölçü, mizan, Allah'ın kitabıyla iç içedir. Biri diğerinden ayrılmaz bir bütünlük arz etmektedir. Ölçü, mizan bozulduğunda insanlara, cemaatlere ve milletlere istikamet gösteren, yeni ufuklar açan ve merhaleler katettiren düşünceler ve ameller de doğal olarak bozulacaktır. Ameller, fikirler ve menheçlerin tarifi de bu bozulmanın kaçınılmaz bir neticesidir. Ülkemizde çok açık bir şekilde şahit olduğumuz üzere davet ve menheç alanlarındaki yozlaşmalar hemen hemen bütünüyle ölçünün, mizanın bozulmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde egemen olan yönetim biçimiyle yöneticilere, cemaatlere ve toplum içerisinde tanınıp bilinen kanaat önderlerine bakış açıları her insan için esas aldıkları ölçüye göre tespit edilir. Doğal olarak kişilere göre de değişebilmektedir. Bununla beraber birçok insanda sabit bir fikre dönüşen ve hiç de sağlıklı olmayan ölçüler revaç bulur. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Diyebiliriz ki istisnasız olarak hepimiz birçok kez farklı ürün markalarının tanıtım ve reklam faaliyetlerine şahit olmuşuzdur. Sürekli olarak ve yoğun bir biçimde sürdürülen reklam ve tanıtım kampanyaları sonucu bir ürün cinsinin onlarca farklı markasıyla tanışırız. Reklam ve tanıtımını çok daha fazla yapan ürün markası, diğerlerine göre daha çok bilinir ve tanınır. Bu markanın tanınma ve hatırlama oranı o kadar yüksektir ki, mesela halk arasında süt denince, süt veren koyun, keçi veya inek gibi hayvanlar değil de o meşhur markalar gelir akla. Ya da un dendiğinde dahi, çok ünlü birkaç markanın bisküvileri ve kekleri hatırlanıverir hemen. Ülkemizin mümbit topraklarında ve adeta eşref saatinde bulunan halkın içerisinde samimi olarak yapılan yoğun davet çalışmaları güzel ve bereketli bir hasadı müjdelemeye başlamıştı bir zamanlar. Hayat kaynağı olan suyun verimli toprağa inmesi gibi kalpler de bu davete yönelmiş, suyu süzüp emmiş, zenginleştirip iyilikler üretmiş ve bu istikamette istikrar üzere devam edeceği ümidi gönülleri şad eylemişti. Ne zamanki dar boğazlar daha da daralmaya başlayıp adeta tüm genişliğine rağmen yeryüzü de küçülüp daraldı, tevhid önderleri peygamberlerin yaptığı gibi davete Rabbani menheç üzere devam etmek yerine o ana dek genel kabul gören ölçüye yöneldi, gözden geçirme gayesiyle. Zira artık Rabbani menheç nefislerin arzuladığı büyük başarılara, kitleselleşmeye kifayet etmiyordu. Madem öyleydi, ölçü üzerinden minik tadilatlar yapılmasının kime ne zararı olabilirdi ki? Zamanın ruhunu iyi okumak gerekiyordu çünkü. Bundan sonraki süreçte öz ve asıl itibariyle hiç de umulmayan kapılar açılmaya başladı. Mazi ve marka, menteşeleri pas tutmuş bu dev kapıların, İçerisinde ölüm iniltileri barındırdığı halde, sevinç çığlığı gibi yükselen sesler eşliğinde açılmasına mani olamadı. Gerileme ve bozgun kapıları Daha önce de buna benzer misaller okunmuş, işitilmiş ve görülmüştü. Ancak şirk sisteminin içerisinde yaralma isteği ve hamlesi kabul edilse de edilmese de tevhid davasının terki ve hezimetin ilanı anlamına gelmekteydi. Maziyi KUTSARKEN ELDEN KAÇAN istikbal. Bizler çok iyi biliyoruz ki İslam'ın bir esası ve bu esası ortaya koyup pratiğe yansıtma metodu vardır. İslam'ın metodu yani menheci, gerekliliği, önemi ve kendisine yönelik tehditler açısından İslam'ın esasından daha aşağı değildir. Davet misyonunu yüklenmiş kişi ve cemaatlerin en önemli görevlerinin başında İslam'ın temel esasını öğrenmek olduğu gibi bu esası ortaya koyma yöntemine yani nebevi menhece bağlı kalmak da olmalıdır. Nebevi menhecin esaslarına muhalefet etmekle beraber nebevi davetin davetçisi olunmaz, olunamaz. Hayatının büyük bir kısmını şirk içerisinde geçirmiş bir mücimin hesap gününde kendisini şöyle savunması makul ve mümkün olabilir mi? Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbim! Ben geçmişte masumdum, günahsızdım. Pırıl pırıl, çıtı pıtı, tatlı bir çocuktum. Anne babamın gözlerinin nuru, ellerindeki gülüydüm. Kalplerinin neşesi, ruhlarının süruruydum. İşte bunlardan dolayı beni affetmeni niyaz ediyorum. Şüphesiz ki bu mazeretlerle yapılacak niyaz, kabul ve müstecap olmayacaktır size de pek anlaşılır ve kabul edilebilir bir mazeret olarak gelmedi değil mi? Evet diyenlerin hepsinin haklılığını teslim ettikten sonra, günümüzde şahit olduğumuz esef verici, ibretamiz misallere dönebiliriz. er olan Allah'ın lütfuyla, geçmişte ortaya konmuş davet çalışmalarının ve meşru müdafaa zemininde yapılmış aktif mücadelenin, yedi göbek zürriyetlerinin dahi ebedi saadet ve esenlik yurdu cennet girişine vesile olacağı yönündeki sağlıksız yaklaşımlarının indallah'ta hiçbir meşruiyeti yoktur. Nasıl olabilir ki, mazide zahiren ve lisanen tevhid akidesini yaşama iradesi ve müdafaa mücadelesiyle bugün gelinen acziyet hali, ve uzlaşmacılık hastalığının aynı şeyler olmadığı çok iyi bilinmelidir. Eğer sırf geçmişteki hayırlı amellerle birileri kurtulacak olsa akıllara ilk olarak iblis gelir. Zira o, mukarrebin meleklerle beraberdi ve seçkin bir konumda bulunmaktaydı. Dolayısıyla iblisin böylesi bir lütfa mazhar olmak açısından benzer vakalar içerisinde ilk sırada olması gerekirdi. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecektir. Bu kuruntularla oyalananlar yalnızca kendi nefislerini avutabilirler. Mazilerini bayraklaştırıp marka değeri haline getirmeye çalışanlara da üzerinde ciddiyetle durup düşünmeleri zaruri olan bir aldanış içerisinde olduklarını hatırlatmak gerekir. Allah'a hamdolsun, yeryüzünün birçok yerinde ki bazı yer isimlerini harita yardımıyla tam olarak bilmek mümkün olmaktadır, tevhid daveti tüm asaleti ve nezafetiyle yayılmaktadır. Bunun paralelinde dualarımızın yoldaşlığında, pazuları öpülesi muvahhid mücahitlerin mücadelelerini sürdürdüğünü görmekten, kalplerimizin tüm hücrelerini sarsacak derecede coşkun bir mutluluk duymaktayız. Ülkemizdeki gelişmeleri, aslında gelişmeden ziyade değişim olarak isimlendirmek daha doğru olacaktır. Çünkü gelişme, esas olarak olumlu bir anlamı canlandırır zihinde. Ülkemizde değişimler ve bu değişime kendini kaptırmış cemaat ve hareketlerin geldiği nokta, mazilerini de mukaddesattan sayma raddesine ulaşmıştır. Nostaljik romantizmi, bir hareketin temel güç kaynağı yapmak, o harekete, cemaate ve tabilerine, dünyada da, ahirette de hiçbir şey kazandırmayacaktır. Dönemin şartlarıyla, zamanın ruhunun gerektirdiğidir diyerek, Allah Sübhanehu ve Teâlâ'nın dinine düşman olanlarla aynı hiza ve istikamette bulunmak, Yüce Allah'ın ismi celilinin tecellisinden başka bir şey değildir. Konjönktürel şartlarla Allah'ın tevhid dininin esasları arasında bir tercih yapmak niyeti ve girişimi dahi malubiyetin ve zilletin tescilinin son mührüdür. Bugün egemen olan laik demokratik sistem hepimizin malumudur ki esasen fasit, bozguncu bir sistemdir. Fesatlarının derecesi ve büyüklüğü sadece daha fazla görünür olan ahlaki yozlaşmayla sınırlı değildir. Hatta sadece muvahhid Müslümanların neredeyse adam adamı markaj yöntemiyle takip edilerek baskı altında tutulup hapsedilmeleri de değildir. Aksine bu fesatlarının en açık ve en belirgin tarafı küfür ve şirkleridir. Bu küfür ve şirk insanlarının bulunduğu her yerde ve her mekanda onları zehirli sarmaşık gibi sarıp esir almıştır. Geçmişte okunanlar, söylenenler, işitilenler, şahit olunanlar ve dinlenenler hatırına sahih tevhid akidesi ve şaşmaz nebevi menheçle elde edileceği vaad olunan zafer ve izzet nerede, kokuşmuş ve her zerresi mümini iğrendiren necis bir leş gibi olan laik demokratik sistemin patlak deliklerine yama olmaya çalışmanın mağdurane ve mahcubane zilleti ve mağlubiyeti nerede? Mümbit iklimi bozkura çevirenlerle mizanı bozanların akıbeti Bu küfür sistemi öyle zarif beyefendilerle naif hocaefendilerin sistemin içerisine girerek onu onarma ya da düzeltme çabalarıyla ıslah olacak bir durumda değildir. Bu şirk düzeninin fesadı ancak yıkılıp kökünden sökülerek değiştirilebilir. Ayrıntılara odaklanıp asıl olanı kaybedenler, bu hesaplarıyla dünya hayatında tamiri ve telafisi çok zor olan büyük bir vebalin altına girmişlerdir. Bu hal üzere, ahirette de hiçbir dost ve yardımcı bulamayacaklardır. Bu verimli ve güzel toprakları kendileri için çorak bozkırlara çevirenler ve onlara koyu bir tahassupla bağlı olanlar, Allah'a hakkıyla kulluk edebilecekleri başka bir alan ve araç arayışına girdiler de mi bulamadılar acaba? Tevhid akidesiyle şirk ideolojilerini sözde fikir özgürlüğü adına eşit gören ve bu küfür sistemine intibak etmeye çalışmanın Allah Sübhanehu ve Teala katında zerre kadar bir önem ve değerinin olmaması bir yana bu zevatın hiç beklemedikleri yürek yakıcı bir sürprizle karşılaşmaları kesindir deki size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi Bunlar iyi işler yaptıklarını zannettikleri halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir Kehf suresi 103 ila 104. ayetler Şeytanın telbisatı ve konjonktürel rüzgarların şişirdiği yelkenlerle okyanuslara açılma cüreti gösteren ancak mizandan yoksun ve menheci siyasi partiler kanunu olacak bir geminin yolcularının varacakları limanda karşılaşmaları mukadder olan böyle bir tablo ne kadar da dehşet vericidir. Kendilerine yönelik kitaplardaki tonlamalar da bu akıbete münasip olup hiç de merhamet ihtiva etmeyecektir. Sizler dünyadayken iyi işler yaptığınızı zannediyordunuz, öyle mi? İsimleri, tenleri ve dilleri sizler gibi olan tağutlara destek ve güç veriyordunuz ha? Bununla da yetinmeyip Allah'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve muvahhidlere karşı yerine ve zamanına göre farklı taktiklerle savaşan şirk düzeninin bir parçası oldunuz. Bunu da özgür iradenizle yaptınız. İsteyerek, hesaplayarak, planlayarak, sindire sindire, merhale merhale yaptınız tüm bunları. Kalplerinizi ve beyinlerinizi şirk zehrine karşı aşılattığınızı zannederek bünyenizin bağışıklık kazandığını vehmettiniz. Şirk düzenine karşı mücadeleyi değil de şerbetlenmeyi tercih ettiniz demek. Artık birer demokratik figür olan bu zarif beyefendiler ve naif hocaefendiler acaba geçmişteki mücadele kürkünü bugün hangi davalar uğruna ve hangi davalara karşı üzerlerine almayı düşünmektedirler? Demokrasi dinine müntesib olup, parti geleneğinden gelen ve kendilerini İslam'a nispet eden yönetimdeki taavutların ve avanesinin boş bıraktığı hangi hizmet alanları doldurulmak istenmektedir acaba? Allah Sübhanahu ve Teala'nın sevdiği ve razı olduğu söz ve amellerde başarılı olmak için İslam'a gönül verip davaya can katacak bir neslin şirk ve fesat meydanlarında hezimete ve helake mahkum olmalarına rehberlik etmek, Hangi stratejik aklın eseridir? Sahip oldukları güç ve dinamizmle, muahhid ve müttaki bir otoritenin önderliğinde, Yüce Allah'ın kelimesinin yükselmesi uğruna, İslam'a hizmet etmeyi yürekten isteyen bir gençliği, tevhid davetine kanalize etmekten kaçınıp, şirk sistemine yamamaya çalışmanın Rabbani menheçte, hiçbir pratik karşılığı ve meşruiyeti yoktur tevhid savunucusu muvahhid alimlere Sadabad Sarayı'ndan bakıyormuş gibi tepeden bakıp, şirk dini demokrasinin siyasi yelpazesinin solunda veya sağındaki paydaş partiler nezdinde kompleksi tavırlar sergilemekte, esasen geçmişteki kimlikten eser kalmadığının güçlü bir kanıtıdır. Kalplerini ve kapılarını demokrasi dinine açmadan evvel, Yüce Dağlar misali çevrelerini gölgeleyen ve isimlerinin başına her türlü övgü sıfatı konulan kanaat önderleri, hoca efendiler, mollalar. Tüm bunların bir rüzgarlık mı ömrü vardı? Mağripten doğuya doğru esmeye başlayan vicdani bir rüzgarın, Yüce Dağların zirvelerindeki karları eriteceği tahmin edilebilirdi. Bu beklenen de bir şeydi. Fakat dağ gibi görünen abileri ve hoca efendileri de yerlerinden zıplatacak kadar heyecana gark edip, aynı topluluklarla dans etmeye kalkışacaklarını kimler öngörebilirdi ki? Ölçü mizan bozulduğunda bilmelisiniz ki isimler ve sıfatlar da değişir. Çünkü demokratik kültürde mürtetler, müşrikler, kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler, Zerdüşler, Şamanistler, Yezidiler, Avrupa, Ateistler ve diğer tüm sapkın ideoloji sahipleri birdir, dosttur ve kardeştirler. Demokraside ötekileştirme yoktur. Ötekileştirmeye hak ve yetkisi olan varsa da, bu hak ve yetki ancak ve yalnızca büyük efendilerindir. Büyük efendileri, zarif beyefendileri ve naif hocaefendiler gıyabende olsa çok iyi tanırlar. Ölçü değiştirildiğinde ya da bozulduğunda kimileri dinin sadece bir kısmını alıp önemser ve bütün güç ve hassasiyetlerini bu kısım üzerine yoğunlaştırırlar. Günümüz tağutî rejiminin başındakiler bundan farklı davranmamaktadırlar. Bu tağutî rejimin başındaki adam bunu bizzat hem de milyonlarca insanın gözleri önünde itiraf etmiştir. Akıl ve basiret sahibi muvahhid Müslümanlardan başkası bunu fehmedebildi mi acaba? Ne demişti Tağut? Açık söylüyorum, biz toplum içerisindeki birçok aşırılıkları törpüledik. Onların adeta gazını aldık. En umulmadık kesimlerden demokrasiye katılım ve desteğin nedenleri hakkında net bir cevap gibidir bu sözler. Tağut'un bu söyledikleri aynı zamanda partileşme sürecindeki kesimlerin akıllara durgunluk veren hızlı dönüşümlerinin sebep-sonuç ilişkisine dair güçlü ipuçları vermektedir. Ölçü değiştirildiğinde ya da bozulduğunda, bugün sıkça yaşadığımız gibi hak olarak gösterilmeye çalışılan batılın batıl olduğunu yüksek sesle dillendiren muvahhid davetçiler zindanlara atılarak sesleri kısılmaya ve nefesleri tüketilmeye gayret edilmektedir. Çünkü bu muvahhidlerin tüm çabalamalara, tehdit, baskı ve zindanlara rağmen gazları alınamamış, aşırılıkları da bir türlü törpülenememiştir. Ölçü değiştirildiğinde ya da bozulduğunda artık kullanılan ölçekler de çift olur. Tavutlar ve onların avanesi için farklı bir ölçek vardır artık. Özel kriterler imbiğinden damıtılarak elde edilen sınırsız kredi ve hoşgörüyü tartıp ölçebilecek ölçek bile bulunamaz mazinin meftunlarında. Çünkü onlar da aynı yolun yeni, utangaç ve heyecanlı yolcularıdır. Bu ölçek yarın onlar için de gerekecektir. Yalnızlık hissetmemek için onlarla duygudaşlık ve onları kendilerinden bilmek ya da kendilerini de onlara katmak sevmeye, korumaya, övmeye ve desteklemeye yarayacak bir ölçek olmalıdır ellerinde. Diğer ölçekte tevhid ehli, tevhidin yardımcıları, dostları ve davetçileri için geldikleri ölçektir. Onları sürekli olarak suçladıkları bağnazlık, katılık, apolitiklik, geçmiş asırlarda kalmışlık, Haricilik ve tekfircilik töhmetleri altında ezmeye çalışırlar. Mizanları bozulduğundan böyle izansız suçlamalarında ardı arkası kesilmez. Ölçüleri hem bozuk hem de çift. İnsanlardan kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan ama onları bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin vay haline. Bunlar büyük bir günde tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mutaffifin Suresi 1-5. Ayetler İnsanlara, kesimlere, kavimlere ve ülkelere ulaşabilmek, işbirliği ve güç birliği yapabilmek için altında toplanılan şemsiye, Allah Sübhanehu ve Teala'nın gazabını celbetmektedir. etmektedir. İnsanlara, milletlere ve beldelere ulaşmaya çalışmayı, Allah Sübhanehu ve Teala ile olan ahdi bozmayı gerektirecek derecede önemli görenler artık istidracın, İstidraç, Allah'ın bazı kimselere sapkınlıklarını artırmak ve sonunda şiddetle cezalandırmak için derece derece nimetleri ve parlak talihleri artırmasıdır, kapsamındadırlar. Daha iyi, daha kötü olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde girin şehre, zira istedikleriniz sizin için orada var. Bakara Suresi 61. Ayet Girin ve görün Şüphesiz bu gördükleriniz ve görecekleriniz hiçbir zaman görmek istemeyeceklerinizdir. Görülen ışık Tünelin Ucu Mu Yoksa Trenin Farı mıdır? Müminlerin mizanı asla değişmez. Müminlerin mizanı kendi nefsi arzularına göre şekillenmez. Onların çıkarlarına göre değişmeyen tek ölçüleri vardır, o da Allah Sübhanehu ve Teala'nın, kitapla beraber indirdiği mizandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ölçünün kriterlerini kıyamete kadar sabit kılmıştır. Öyle bir mizan ki, kendisini ölçe edinenler asla hataya düşmeyeceklerdir. Bu şaşmaz ve şaşırtmaz ölçü tevhiddir. Gerçek anlamda dost ve kardeşler, işte bu tevhidin şartlarını ve gereklerini hakkıyla yerine getirenlerdir. Düşünüşleri, yaşayışları, planlamaları, hesaplamaları, ticaretleri, diplomasileri, mücadeleleri, kavgaları, barışları, arkadaşlıkları, komşulukları, dostlukları ve hatta hayalleri dahi bu şaşmaz ölçüye muvafık olanlar, kalabalık, kötü ve isyanları itaatlerinden fazla olan bir topluluk içerisinde yaşıyor olsalar da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olacaklardır, biiznillah. Bir tünelin içerisinde zifiri karanlıkta yol alırken, uzunca bir mesafede karşıdan beliren bir ışığın gittikçe büyüdüğünü görürsünüz. Siz ileriye doğru yol aldıkça, karşıda görülen ışık da büyür. Bu ışık, aydınlık, muahitler için tünelden çıkışın müjdesidir. Küçük, basit ve önemsiz ayrıntılarla kuşatılıp, Etkisizleştirilmeye çalışılan Müslüman'ı özgürleştiren, tevhidin ta kendisidir o aydınlık. Gözleri ve kalpleri iddia ettikleri gibi geçici de olsa, ödünç de olsa demokrasiye yönelmiş kimseler, aydınlık zannederek güle oynaya ilerledikleri ışığın son nefeslerini vermek üzere altında kalacakları bir trenin farı olduğunu fehmederler mi acaba? Neyiniz var? Ne biçim hükmediyorsunuz? Yoksa okuduğunuz ve her istediğiniz şeyi içinde bulduğunuz bir kitabınız mı var? Yoksa size dilediğiniz gibi hükmedin diye kıyamete kadar sürecek bir ahit mi verdik? Kalem Suresi 36-39. Ayetler Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 13. sayısında yayınlanmıştır.